Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna l-hamdu lillahi nehmaduhu ve nista'inuhu ve nistagfiruhu ve na'udhu billahi min şerura en الله ve min seyyati amalina men yehdihi lillahu fela mudullu lah ve men yudlil fela hadiha lah ve eşhedu an la ilaha illa Allah vahdahu la şerika lah ve eşhedu abduhu ve rasuluh ya eyuhel illa Evet değerli kardeşlerim bugün 61. konu 129. dersi görüyoruz. Dersimizin konusu sohbetimizin konusu. Geçen hafta değil de ondan önceki hafta ee, Vadül Kura yani bazı köylerin e, ile alakalı bir konu vardı. Bir de Hayber ganimetlerinin taksimatı sonra bir Yahudi kadının aleyhissalatü vesselam'i zehirlemeye çalışması ve Aleyhisselatu vesselam'ın Safiye binti Huye'yi radiyallahu anha ile evlenmesinden bahsetmiştik. Şimdi bu konulardan, bu anlatılan konulardan çıkartılacak derslerden bahsedeceğiz. Birinci ders, birinci madde, savaşlarda gulun yapmak yani e, ganimet malından çalmak, insanı ateşe götürür. Birincisi bu. Yani çok tehlikeli, çok büyük cezası olan bir harekettir, günahtır. Bundan bahsedecek. Bu da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hayber günü kendisine müdaim denilen bir hizmetçi köle veriliyor. Bu adam Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetini yaparken bundan bahsetmiştim. Bir ara böyle kör Ee, ok geliyor, saplanıyor kendisine. Yani böyle tevakkan. Ondan sonra bu hizmetçi ölüyor. Bu adam adama diyorlar ki, cennet ona hayırlı olsun. Yani cenneti elde etti manasında bir ifade kullanınca, aleyhissiratü vesselam diyor ki, asla diyor. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, onun diyor, ganimetler taksim edilmeden önce çalmış olduğu bir örtü diyor şu anda üzerinde yanıyor diyor subhanallah evet ganimet taksiminden önce alınan mal hiyanet bu yani ganimet mallarına hiyanet aynı zamanda bu ganimet malı yani kamu malı devlet malı da olmuş oluyor bunlara hiyanet etmiş oluyor Dolayısıyla bununla ateşe gidiyor. Evet. Bu hususta Ali İmran suresinde bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeyi daha önce Bedir Savaşı'nı anlatırken de söylemiştik. Allah Azze ve Celle ve mâ kâneli nebiyyin ey yağlul bir peygamber için ganimet malına hiyanet etmesi ganimet malından alıp alması çalması mümkün değildir. Ona yaraşmak. Ve men yağlul yeti بما غل her kim ganimet malından çalarsa onu kıyamet gününde onunla gelir <gülüyor> sonra her nefse kazandığı şey ödenir ve onlara zulmedilmez diyor Şimdi bu ayet-i kerimenin nuzulünde tefsirlerde filan zikredilen bir hadise var bedir savaşında aleyhissalatu vesselamın bir hadife parçayı aldığını iddia ediyor insanlar. Münafıklar, bir rivayette de münafıklar aleyhissalatu vesselam'ın ganimet malından aldığını iddia ediyorlar, çaldığını. Yani münafıklar ya işte töh, bununla suçluyorlar, töhmet ediyorlar. Onun üzerine bu ayet kerime geliyor. Allah Azze ve Celle Nebi aleyhissalatu vesselam'ı temize çıkartıyor ve teselli ediyor bununla. Peygamberlerin dişinde kim hiyanet ederse, yani ganimet malına hiyanet ederse, hainlik ederse, ondan çalarsa, alırsa kıyamet günün onluna gelecektir diyor. Ki bu buna işaret eden, daha doğrusu açık ifade eden bir hadis var. O da Ahmet ibn Hanbel de sahih olarak geliyor kardeşlerim. Diyor ki, Abdullah ibn Uneyz radiyallahu anh. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Kim bir deve yahut da bir koyun e, alacak olursa yani ganimet mallarından taksim edilmeden kayına düşmeden önce burada anlatılmak istenen bu kıyamet günü o aldığı çaldığı şeyi taşır bir vaziyette gelecektir diyor. Onun sırtına yüklenmiş bir vaziyette gelecektir diyor. Evet. Bir başka hadiste, bu da e, Tabarani'de geliyor. Abdullah ibni Mesud radiyallahu anh'tan Evet. Hasan bir hadis. Hasan bir hadis. Aynı zamanda e, hadisi sahiha edli kitapta e, Şeyh Albani rahimahullah hadisi Selam sahihlemiş. Allah. Diyor ki aleyhissalatu vesselam kim bizi men gashena fe minna bizi aldatan bizden değildir. Evet. Kim tuzak kurar, aldatırsa, tuzak kurarsa, aldatırsa o ateştedir diyor. Evet. İkincisi kardeşlerim, evet oraya geçmeden önce İbn Kayyim rahimehullah diyor ki, e, bu Hayber'in faydalarını anlatırken İbn Kayyim rahimehullah'ın biliyorsunuz Zadul Maad adlı bir eseri var ahiret azı diye orada e, hem fıkıh konular var ilmihali mi konular var e, namaz e, abdest namaz ilahhir diğer konular hem de aleyhissalatü yani, vesselamın siyreti yani siyer konuları yaşantısı ile ilgili konular var bir de oradan elde edilen yani o konulardan çıkartılan fıkıh elde edilecek dersler filan var Yani çok değerli bir kitap. Tercümesi yıllar önce yapılmıştı. 5 çiftlik bir kitap. Evet. Orada diyor ki bu o, hadiseden yani Hayber'de e, Hayber'de elde edilen faydalarından biri de ganimet malından kim taksim edilmeden önce çalarsa e, isterse bu hakkının e, aşağısında yani kendisini hak edeceği şeyin daha aşağısında, daha altında daha az kıymetli bir şey olsun kim işte bu ganimet malından kendisine taksim edilmeden, verilmeden paylaştırılmadan alırsa bu durum aynen bu adamın düştüğü duruma düşer diyor. Mudaim denilen adamın düştüğü duruma düşer. Aleyhissalatü vesselam onun için diyor böyle söylemiştir. Yani o adam müdaim denilen adam çalmış olduğu, hıyanet etmiş olduğu bir kumaş parçası sebebiyle ateş onun üzerinde yanıyor diyor. Evet. Hani hadisin devamında hatırlayacak olursanız sonra insanlar e, bir takım aldıkları şeyleri getirince o bağcıkları filan bağcıkları ne diyor aleyhissalatü orada? İşte bu bağcıklar ateşten bir parçadır diyor. Ataş Ateşten bir bağ diyor. Yani ufacık değersiz bir şey dahi almayacak. Anlatılmak istenen bu. İkincisi değerli kardeşlerim, Yahudilerin kalplerinde bulunan pas, yani kir, pas, onların hidayet bulunmasına engel olmuştur diyor. Bu da Hayber günü Aleyhissalatu vesselam Yahudiler zehirli bir işte malumunuz e, koyun eti getiriyorlar. Ama onun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin peygamber nebi mursel olduğunu biliyor. Aleyhissalatu vesselam siz bunun içerisine bir şey koydunuz mu diyor? Evet diyorlar. Bunun için ne yaptınız? Yani buna sevk eden nedir sizi deyince onlarda ne diyorlar? Eğer sen yalancı sen senden rahatlamak istedik. Yani kurtulmak istedik. Eğer sen peygamber sen zaten zarar vermez vermezdi. Yani bu kadar bizim tabirimizde pişkin davranıyorlar Yahudiler. Ya bu kalplerindeki pası gösteriyor diyor müellif. Evet. Bu Yahudilerin kalplerindeki bu pas onların hidayet bulmasına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmelerine, boyun eğmelerine engel olmuştur. Hatta onların kalplerinde bu pas tabaka haline gelmiştir. Allah azze ve onları kat kat tabaka haline çevirmiştir. Onlar iyi olan bir şeyi iyi olarak görmezler. Münkeri de kötü olan bir şeyi de kötü olarak görmezler. O kadar körelmiş yani kalpleri bunları. Evet ancak şehvetlerine, istek ve heveslerine, hevalarına uygun şeyi yaparlar diyor. Allah Azze ve Celle bundan dolayı saf suresinde فَلَمَّ زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ غُلُوبَهُمْ Onlar saptığı zaman, bu Yahudilerden bahsediyor işte, saptığı zaman Allah da onları saptırdı diyor. Yani önce onlar yapıyorlar. Sapkınlığı, azgınlığı, nankörlüğü, ondan sonra Allah Azze Celle de onları saptırıyor. Evet. Sahih Müslüm'de gelen bir hadiste kardeşlerim Huzeyfetübnül Yaman radıyallahu anh'tan geliyor. Aleyhisselatu vesselam diyor ki fitneler fitneler kalplere arz olunur. Tıpkı böyle bir hasırın kamışları gibi yani bir hasırın kamışları gibi Hasır hani böyle birbirine geçmeli kamışlardan meydana geliyor ya, Tıpkı diyor bunun gibi insanlara arz edilir. İnsanların kalbine arz edilir. Hangi kalp onu içerse, o fitneyi içerse, yani onu alırsa, o belayı, fitneyi, onun diyor içerisinde, o kalbin içerisinde siyah bir böyle çizgi meydana gelir. Siyah, böyle az bir miktarda çizgi meydana gelir. Kim de bu fitneyi kabul etmezse o zaman beyaz bir çizgi meydana gelir. E, hatta iki kalp şöyle olur. <gülüyor> beyazcı böyle fitneyi kabul etmeyen fitneye düşmeyen kalp cilanın taş misali olur. Gökler ve yer durduğu sürece ona fitneler zarar vermez diyor diğeri ise diğer o iki kalpten diğeri ise fitneyi kabul eden alan kalp ise diyor O da sanki böyle altı üstüne getirilmiş bir kırmızın tırak bir testi gibidir diyor Evet kırmızı kırmızıya çalan siyahımsı bir testi o da diyor iyiliği bilmez. Kalbi bir tesliğe benzetiyor yani. Aleyhisselatü Vesulallah. Maruf olan iyi şeyi bilmez. Münkeri de münker olarak kabul etmez. Çok kötü bir şey ya. O yüzden hani dualarda bazen biz de yapıyoruz, hocalar da yapıyor ya. Ey Allah'ım Allahümme erinel hakkı hakkan vel batıla batılan. Ey Allah'ım bize hakkı hak, batıl, batıl gösterdi. Bir insan iyiliği, maruf olanı görmezse maruf olarak kabul etmezse, kötüyü de, münkeri de, yani zarar verici olan şeyleri de, birçok şey girer bunun içerisinde, görmezse, onu münkeri olarak kabul etmezse, çok büyük bir musibet. Bundan daha büyük bir fitne olabilir. Allah-u Teala, bunların ahlakından bizi beri etsin, hakkı, hak batılı da batıl görmeyi bize nasip eylesin. Evet. diyor ki müellif muhakkak ki hayat fırsatlardan ibaret yani Allah azze ve celle kullarına bunu hibe etmiştir bağışlamıştır bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor Allah'ın hediye ettiği armağan ettiği insana bahşettiği bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor evet Müslüman iman iyilik ve salih amel konularını bir fırsat bilir, ganimet bilir ve bunları değerlendirir diyor. Eğer bu hususta böyle davranmazsa, Allah'ın emirlerine bazılarına karşı gevşeklik yaparsa yahut da o hususta aklına göre hareket ederse, aklına göre hüküm verirse yani nasların yerine ayet ve hadislerin yerine onları bırakıp başka bir şeyle değiştirirse o zaman diyor ki Allah'ın kısası yani bunun karşılığı demek mutlaka onun üzerine gelecektir. Onun üzerine inecektir. Tıpkı Yahudilerin üzerine indiği gibi kısas onlara yani yaptıklarının karşılığı burada kastedilen o. Yaptıklarının karşılıklarını aldıkları gibi. Evet. Ve insanlar hayatlarında şerri olan şeylere muhalefetlerinin karşılığını hayatlarında ödemeye devam edeceklerdir diyor. Eğer şeriata muhalif, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına muhalif hareket ettikleri sürece, özellikle de akıllarına göre hareket ettikleri sürece. Evet. Üçüncüsü, üçüncü alınacak ders bu ümmetin rızkı ve zenginliği cihatta kalınmıştır diyor. Bunu bu maddeyi e, birçok savaştan sonra zaten tekrar etti. Burada da tekrar ediyor. Muhakkak ki Allah yolunda cihat ümmet içerisindeki e, yani ümmete takılan, yapışan böyle iktisadi sorunların çözümü için örnek bir şeydir. Yani emsalsiz bir çözümdür daha doğrusu özellikle güç gelen, zor olan mali sıkıntıları aşabilmek için Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki İbn Ömer'in rivayet ettiği sahih bir hadiste eee evet, ha İbn Ömer diyor bunu Aleyhissalatu vesselam'de değil dolayısıyla bu mevkuf bir hadistir. Yani sahabe sözlerinden biliyorsunuz mevkuf diyoruz onu düzeltelim biz diyor Hayber'i fethedince, fethedinceye kadar doymadık yani burada şöyle denmek isteniyor Hayber'i fethedik ve doyduk neden oradan ganimet malları aldık ve <gülüyor> bu ganimet malları da çok değerli olduğu için ancak Hayber'in fethiyle diyor biz artık doymaya başladık <gülüyor> bir başka hadiste de bunu teyit eden bir ifade geliyor Allah Azze ve Celle bu ümmetin e, rızkının kaynağını cihatta yapmıştır. Diyor. O da <gülüyor> ümmetin ümmetin bu ümmetin Aslan cihat için e, yaratılmış olması emril bil maruf ve nehiyanın mülker <gülüyor> için yaratılmış olması. Şimdi cihat diyoruz ama bu sefi insanların anladığı manadaki cihat değil tabi ki. Onu her zaman üstüne basa basa söylüyoruz. Bu cihatın şartların yerine gelmesi gerekiyor. Sadece cihat, e, silahla yapılan cihat değildir. İnsanın dinini yaşayıp onu bildiği şeyleri de anlatması emril bil maruf ve nehyanın mülker yapması da yine bir cihattir. Burada da söylediği gibi. Evet. Bundan dolayı Nebi Aserat ve selam e, Yahudilere Hayber Yahudilerine ne yapıyor? O şeylerden, kalelerden inince onlarla bir anlaşma yapıyor, sulh yapıyor. Onların orada eee yani çalışıp kazandıklarının elde ettikleri ürünlerinin yarısını kendilerine alıp, yarısını da Müslümanlara vermek üzere orada bırak. Bunu neden yapıyor? Çünkü daha büyük bir iş var. Arap yarıma, diyorsun, hatta dünyanın birçok köşesinin İslam'a ihtiyacı var. Yani İslam'ın götürülmesine ihtiyacı var, tebliğe ihtiyaç var. Onun için onunla meşgul olmuyor. Evet. Onunla meşgul olmuyor ve Yahudilere Hayber Yahudilerine oranın ürünlerin yarısını bırakıyor yarısını da kendilerine verilmek üzere bu şekilde bir anlaşma yapıyor evet. Allah Azze ve Celle hicrette ve cihatta Müslümanlar için bir kuvvet, bir genişlik ve zenginlik yapmıştır ve bu da e, bu düğünün bu dinin müntesiplerin içerisinde kıyamet gününe kadar bakidir diyor. Ne zaman şartlar oluşursa, cihatta hicrette bir bereket vardır ve genişlik vardır. Nitekim Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْعَرْضِ مُرَغَمَنْ Her kim Allah yolunda hicret ederse muhakka ki Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde geniş, çokça hicret edilecek bir mekan bulundu. Hicret devam ediyor. Biz şu anda burada oturuyoruz ama hicret edenler var. Hicretle gelen insanlar var. Başta ülkemize olmak üzere birçok yıllara hicret edenler var. Uzak doğudan, orta doğudan vesaire hicret devam ediyor. Evet. Herkese cihatta devam edecektir. Meşru şartları yerine gelmiş cihatta devam edecektir. Ahmed bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadiste kardeşlerim diyor ki ben kıyamet saatinin önünde kılıçla gönderildim ta ki insanlar hiçbir orta olmayan sadece Allah'a ibadet edin, edinceye kadar evet rızkım rızkım mızramın gölgesi altında kılınmıştır yani oradan verilir diyor Emrime muhalefet eden kimseler üzerine ise alçaklık ve zelillik vurulmuştur. Ve men teşebbehe bi gamin fe innehu minhum kim bir kavme bezlerse o onlardandır. Diyor. Evet. Bununla birlikte değerli kardeşlerim bu kahraman kimseler şecaat sahibi sahabeler <gülüyor> o Hayber günü <gülüyor> Onlardan ortaya çıkanlar, kendilerini belli eden kimseler vardı. Onları tek tek isimlerini de zikrettik. Mesela Seleme bin Ekva onlardan bir tanesiydi. Amr bin Ekva onlardan bir tanesiydi. Onlar her şeye rağmen bu dünya hayatına önem vermediler. Dünya hayatına karşı zahid oldular. Yine a.s.v'la birlikte savaşmaya, cihad etmeye, bu dünü yaymaya devam ettiler. Onlar şu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirdiler. Ve inne dar âhirete fehiyel hayavan lev kânu yâlimûn ve hakka ki âhiret Elbette o yaşam yurdudur diyor. Gerçek yaşam yurdudur. Keşke bilselerdi. Evet, Seleme radiyallahu anh. Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Zeyd bin Ebu Ubeyde Rahimahullah Teala'dan diyor ki ben diyor Seleme bin Ekba'nın bacağında bir yara izi eseri gördüm diyor. Ey Ebu Müslüm Ey Ebu Müslüm diyor Seleme'ye. Bu yara neyin nesi? O bana diyor Hayber günü isabet etmişti diyor. Selema radıyallahu anh. Ve diyor ben aleyhissalâtu vesselâm'a diyor geldim. O onun üzerine, o yaranın üzerine diyor, 3 sefer üfledi. Yani okuyup üflüyor. Sanki diyor hiç böyle e, sıkıntım kalmamış gibi oldu diyor. O yara iyileşiyor ama izi kalmış yani. O darbenin izi kalmış. Aleyhissalatü onun üzerine üflüyor. Hayber'de aldığı bir yara. Seleme radiyallahu anh. Bir de Arabi bir kimse var. Ismi zikredilmiyor. Arabi diye bilinen bir insan Hayber'de. Bu adamın kıssasını ise İmam Nisa'yı sahih bir e, senetle rivayet ediyor. Şedade bin'il had radiyallahu anh'tan diyor ki bir adam Arabi, Araplardan birisi geldi. Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Onun peşinden gitti. Ve seninle beraber hicret edeceğim dedi. <gülüyor> Sonra Hayber gazvesi oldu diyor. Yani o malum Hayber savaşı. Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den ganimetler elde etti. Bir takım ganimetler. Onları taksim etti. Onları paylaştırdı. O adama da bir kendisinin yanına gelen, Müslüman olan, kendisine tabi olan bu Arabi olan adama da payını veriyor. Ama e, kendisi, adamın kendisi, aleyhissalatü vesselam yanında olmadığı için ashabıyla adamın payını gönderiyor. O da, o adam da işte demek ki Müslümanları arka taraftan gözetleyen, yani e, onlara gözlülük eden bir kimse anlatıldığına göre. Getiriyorlar adamın payını, adama veriyorlar. Peygamberimiz Aleyhissalatü taksim ettiği payı. Diyor ki bu nedir? Yani bu neyin nesidir? Diyorlar ki bunu sana Allah Resul Aleyhissalatü Vesselam taksim etti. Senin payın olarak verdi diyor. Alıyor adam, verilen payı. Geliyor Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına. Diyor ki bu nedir? Aleyhissalatü Vesselam sana bunu taksim ettim. Yani senin payına düştü diyor ki ben senin sana bunun üzerine tabi olmadım ki diyor yani bunun için bu ganimet malı için senin peşinden gelmedim diyor ben senin için sana diyor sana şuraya diyor boğazına işaret ediyor boğazına bir okun isabet edip de ben de onunla ölmem için geldim diyor dolayısıyla da cennete gireyim bunun için geldim ben diyor sana bunun için tabi oldum diyor subhanallah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer sen Allah'a karşı sadıksan bu hususta doğru söylüyorsan Allah seni tasdikleyecektir doğrulayacaktır diyor. Çok fazla geçmiyor. Az bir zaman geçiyor. İnsanlar e, düşmanlar savaş için ayaklanıyorlar, kalkıyorlar ve arkadan da o adamı taşır bir vaziyette getiriyorlar. Tekrar. Adamın tam işaret ettiği yere tam o gösterdiği yere ok isabet etmiş ve şehit olmuş. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki bu o mu? Yani bana gelen adam mıdır? Evet diyorlar. Asam. Diyor ki Allah'a karşı sadık davrandı. Allah da onu tasdik etti. Allah da onu doğruladı. Sonra onu Aleyhissalatü Vesselam kendi cübbesiyle peygamber cübbesiyle yani kefenliyor sonra onu ön tarafa koyuyor namazını kılıyor cenaze namazını ve onun için şöyle dualara diyor Allahümme hâdâ abdûk ey Allahım bu senin kulun diyor senin yolunda hicret etmek için çıktı ve şehit olarak öldürüldü ben de buna şahidim diyor bu şekilde adam Şehit oluyor. Bunun gibi kahraman insanlar var. Hayber'de. Allah onlardan razı olsun. Dördüncüsü değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu dini facir kimselerle yani fasıl günahkar kimselerle destekler teyit eder. Müslümanların arasında Hayber günü Küçük büyük hiçbir Yahudi bırakmayıp hepsini kırıp geçiren bir adam var. Evet. Lakin bu adam niyetinde Allah'a karşı yalancı. Bir yara alıyor, o yaraya da dayanamıyor. Ondan sonra kendisini öldürüyor. İşte bu facir bir kimse. Birçok da savaşta faydalı işler yaptığı için Onun için Allah Azze ve Celle'nin dinine fayda vermiş oluyor, desteklemiş oluyor. Anlatılmak istenen bu. Buhari'de gelen, Magazi kitabında gelen hadiste, Sel ibn-i Sa'di Es-Sa'idi radıyallahu anh'tan, aleyhissalatu vesselam, e, müşriklerle karşılaştı, onlarla savaştı, bu Hayber kastediliyor burada. Yani gaz ve tahayber diye zaten zikredilmiş ve kendi askerlerine doğru meyle diyor yöneliyor. Onlar da o düşman da kendi askerlerine meyle diyor. Dökhan Ali'r Resulullah'ın ashabının içerisinde bir tane adam vardı. Küçük büyük hiç kimseyi bırakmıyordu. Yani kılıçtan geçiriyordu onları diyor. Buna bu adam hakkında deniliyor ki bizden bu adama yani kifayet edecek kimse yoktur. Bu adamın diyor bize karşı yani yeterli geldiği gibi bizi müdafaa edip bize yeterli geldiği gibi bizden kimse bu adama yani bu adam gibi yeterli gelmeyecektir. Yani düşmana karşı kefayet edemeyecektir diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o ateş ehlindendir diyor. Yani bu sizin dediğiniz gibi değil ateş ehlindendir deyince topluluğun içerisinden bir adam ''Ben onun arkadaşıyım.'' diyor. O kırıp geçiren adamın, ''Arkadaşıyım ben.'' diyor. Yani yakın olduğunu söylüyor. Sonra, bu adam, ''Ben onun arkadaşıyım.'' diyen adam çıkıyor. Bu Yahudileri kırıp geçiren, o çok iyi savaşan adamla birlikte çıkıyorlar. Nerede durursa, o da orada duruyor. Onunla birlikte duruyor. Nerede böyle hızlı hareket ederse, o da onunla birlikte hızlıca hareket ediyor sonra adam yara alıyor küçük büyük demeden kılıçtan geçiren adam bir yara alıyor ölümü acilen ölmek istiyor ve e yere kılıcını koyuyor keskin tarafını şöyle göğsünün tarafına getiriyor ve kılıcının üzerine kapaklanıyor bu hadisi daha önce de size anlatmıştım hatırlayacak olursanız bunun bir rivayeti de işte şeyde geliyor Hayber savaşında Sonra adam, bu arkadaşı olan adam, adam ölünce yani e, o çok iyi savaşan adam ölünce, arkadaşı hemen aleyhissalâtu vesselâm'a geliyor, diyor ki şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsü'nü diyor. Neden diyor aleyhissalâtu vesselâm, niye böyle söyledin demek istiyor? Adam diyor ki, senin diyor, daha önceden ateş ehlinden söylediğin adam, Ve insanların büyüttükleri adam, ben onu diyor, onun peşine düştüm, onu takip ettim, o böyle çok ağır bir yara aldı ve acilen ölüm ölmek istedi diyor ve yere kılıcını koydu, onun keskin tarafını göğsüne dayadı ve onun üzerine diyor, kapaklandı ve öldü diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, burası çok önemli bak. Bir adam cennet ehlinin ameli gibi amel eder insanlara gözüktüğü kadarıyla yani insanların gördüğü kadarıyla cennetlik amellerle işler işler herkes o cennetlik der ama insanların gözünde ama o ateş ehlindendir innen racule le ya'mel ehlil fima yebdu Nas. ve huve min ehlin nar insanlara gözüktüğü kadarıyla cennetlik amellerle işler işler işler ama o insanların gördüğü kadarıyla hakikatini Allah azze ve celle biliyor ama o ateş ehlindendir diyor bir de tam tersini söylüyor bir adamda ve innen racule leya'melu amele ehlin nar bir adamda ateş ehlinin ameliyle amel işler işler fîmâ yebdû linnâs insanlara gözüktüğü kadarıyla ve huve min ehlil cennet o cennet ehlindendir diyor Cennet, cennetlik amelleri, yani bu, bu hadisin şerhinde Muhammed Salih Huseymin rahimahullah, cennetlik amelleri işleyip işleyip de sonradan yazgının öne geçip cehennemi hak edip cehenneme giden kimseler azdır diyor, elhamdülillah. Çok haydi. Ama bunun zıddı cehennemlik amelleri işleyip işleyip de sonra da yazgı öne geçip cennet ehlinden olan, cennetlik ameli işleyip de cennet ehlinden olan çoktur. Allah Azze ve Celle son ana kadar hüsn-u hatimeyi elde edinceye kadar, yani güzel sonla sonlanıncaya kadar cennetlik ameli işlemeyi hem insanların gözünde hem de Allah Azze ve Celle'nin ilminde, kaderinde cennetlik amellerle Ee, iştigal etmeyi, ona öylece kavuşmayı nasip etsin. Evet. Bu konuyu teyit eden bir hadis daha verelim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan diyor ki aleyhissalatü vesselam e, Ey falanca kalk! O da diyor Bilal radıyallahu anh İnsanlara ilan et. Cennete ancak mümin kimse girecektir. İman eden kimse girecektir. Muhakkak Allahu Teala Dinini facir kimseyle destekler. Bunu bugün de görüyorum Facir, fasık kimseler farkına varmadan Allah'ın dinine yardım eder. Kimi yaptırır bunu? Allah azze hizmet ettirir. Allah dinine facir kimselerle hizmet ettirir. Evet. Beşincisi, kasamenin meşru olması yani şeriat olarak addedilmesi. Kasame ile kastedilen edilen kardeşlerim bir şey üzere yemin etmek. Bir şey üzere yeminleşme. Evet. Yani bir adam öldürülüyor ama nerede öldürüldüğü bilinmiyor. Kim, daha doğrusu kimin öldürüldüğü bilinmiyor. Bu durumda e, hakim Kadı olan kimse e, Kimlerin içerisinde Öldürüldüyse Öldürülen adam O cemaatin o grubun üzerine e, Yemin etmelerini e, ister İster Düşmanların arasında Sanki e, bu öldürülen kimse Bulunmuş gibi Bunun keyfiyeti ise şöyledir, diyor. Eğer bir adam öldürülüyor, ama kimin öldürüldüğü belli değil. Bir kavmin içerisinde öldürüldü. Maktulun velisi, diyor. Öldürülenin, geriye kalan, e, onun savunucusu, müdafaa edicisi, işte kimse, babası, amcaları, vesaire, velisi veya e, işte geride bıraktığı eşi, öldürüldü beldeden 50 tane adam seçer. Bunlar da Allah Allah adına yemin ettiler. Onlar o adamı öldürmediklerine dair ve öldürenin de kim olduğunu bilmediklerine dahil yemin ettiler. Eğer yemin ederlerse bu 50 kişi bu adamı biz öldürmedik ve öldüreni de bilmiyoruz diye yemin ederlerse bu durumda diyet onlardan düşer. Diyet nedir biliyor musunuz? Bir insanın diyeti Yüz devedir. Yüz. Yüz deve. Bugün bir deve on bin lira olsa yüz deven bir milyon eder. Eski perayla bir trilyon ediyor. Evet. Eğer diyor e, yemin etmezlerse o zaman o belde ahalisinin hepsine Hepsinin üzerine diyeti ödemeleri gerekir. Eğer iş karışık olursa bu durumda da diyet e, beytül mal'e aittir. Yani onu beytül mal'den, devlet malından onun diyeti ödemir. Bu da Müslüman bir hakimin kararıyladır diyor. Bu kasamenin, yeminleşmenin meşru olduğu şeriata girdiği yer Hayber Savaşı dedi. Hayber Savaş Abdullah İbni Sehl Ensari e, ölü olarak bulununca Yahudilerden yemin etmeleri isteniyor. Yani e, Müslümanlar bunu diyor siz öldürdünüz ey Yahudiler, Hay Yahudiler diyor. Onları suçluyorlar. Onlar da yemin ediyorlar. Vallahi biz öldürmedik diye yemin ediyorlar. Yemin edince iş Dani karışıklı abi nice aleistirat onun diyetini bu sahabenin diyetini Abdullah bin Selam ensarın diyetini Beytül Mal'dan ödüyor. Evet. Altıncısı Bunu da verelim burada keselim inşallah. Devamını haftaya veririz. 6.sı değerli kardeşlerim. Eee hurmaların esası üzere eee yani ürünleri takdir etmenin, tahmin etmenin meşru olması. Ebu Davud'un süneninde e, verilen bir hadiste, hadis sahih Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan Ali Sırat ve Hayber E, hayber mallarını Allah Azze ve Celle kendisine verince, yani oranın ganimetlerini Allah Azze ve Celle'ye ikram edince e, onlara bu hayber malları hususundaki taksimatı Aleyhisselatü Vesselam takdir ediyor. Kendileriyle kendisiyle yani Müslümanlarla hayberliler arasında hayberliler. Onu yarısı, az önce söylediğim gibi ürünlerinin yarısı verilmek üzere e, takdir ediyor. Böyle bir karar veriyor. Ve Abdullah bin Ra Ravah adındaki sahabeyi de onların çıkan mahsulleri yani takdir etmesi için, tahmin etmesi için gönderiyor. Şimdi Hayber savaşı oluyor. E, anlaşma yapılıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gidince artık ürünlerin zamanı geldiğinde, meyvelerin zamanı geldiğinde, Abdullah bin Revaha'yı, Rab ürünlerin işte yarısının, Müslümanlara yarısının da, kendilerine ayrılmak üzere takdir etmesini, tahmin etmesi için gönderiyor. Evet. Abdullah, Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh e, 20 bin vesk orara olarak takdir ediyor çıkan mahsulü 2 bin ve bu da yani takriben aşağı yukarı bu 400 e, tona takamül ediyor 800 ton falan şey çıkmış ürün çıkıyormuş o zaman ha, aşağı yukarı yani e, miktarlar değişebilir onun 20 bininin e, Müslümanlar20 bininin de bu e, şeye Yahudilere bırakılması üzere karar veriyor. Bir, bir başka rivayette 40 bin diyor. 40 bin e, vesk yani toplam 800 ton ediyor. Bu, bu iki rivayetin arası diyor. Şöyle birleştirilir. 20 bini bir tarafa Müslümanlara 20 bini de Yahudilere kalmak üzere toplam 40 bin vesk. Takdir ettiği bu 20 bin e, vesk yani aşağı yukarı 400 ton Allahu u Alem bunu takdir edince Yahudiler hayret ediyorlar diyor ki Abdullah bin Revaha isterseniz diyor yani bu takdir edilen e, miktarı almakta serbestsiniz alıp e, bırakmakta serbestsiniz nasıl isterseniz diyor onlar da buna çok seviniyorlar sen diyorlar adil birisisin yani hakka isabet ettin diyorlar <gülüyor> hatta bu haktır gökler ve yer durduğu sürece bu doğru olandır hak olan şeydir ve biz senin söylediğin şeyi almaya razıyız diyor Yahudiler bunu Abdullah bin Revaha takdiren tahminen söylüyor Hakk'a Allah Azze onu Hakk'a isabet ettiriyor böylelikle de e, bu ürünlerden çıkan tahmini bir şey, takdiri bir şey meşru olmuş oluyor. Ondan bahsediyoruz. Evet. Buraya kadar e, yeterli. Ne kadar olmuş? Kırk olmuş yeterli.